sallallahu alayhi ve alihi ve sellem ve şerr-ül umur muhdesatüha ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu 8. asıl 2. dersindeyiz konumuz el imam yani yönetici İslam yöneticisine itaat etmekle ilgili 8. asıl bununla ilgilidir ama bütün detaylarıyla hilafet, halifelik nedir? Nasıl olur? Onu işliyoruz inşallah. Geçen ders halifelik yen emiril müminin, yeni yönetici bunun tanımını yaptık. Ondan sonra e, nasıl seçilir bunlar? Onu da işledik. Ehl hal vel akid. Alimler heyeti bunları seçer. oların şartlarını işledik. Bütün bu datayları geçen ders işledik. Bir gündeki dersimiz devam ediyor. Aynen şeylerden. Eydir halifenin şartleri nedir? Yani hangi insan halife olabilir? Onun şertleri nedir? İslam da buna şart getirmiştir. Bu şertler de dört raşit halifede bulunuyordu. Ondan sonra halifelerde de bulunmuştur. Ve bulunmak zorundadır. Bu Bu şartlar bulunmasa bir tane yönetici olamaz. şartler nedir? Birinci, alimler diyorlar ki, musulman olacaktır. Tabi kafir otomatik olarak halife olamaz. Musulman olması lazım. Musulman oldu da erkek olması lazım. Çünkü hadından hilafet olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir, bir ümmetin başına kadın geçse o ümmet mufak olamaz neden? çünkü kadın bu konu için yaratılmamış yapı olarak, zeka olarak her şey olarak kadın ne hiç yaratılmış başka bir görev var erçeğin bir başka bir görev var bunu da Allah Teala Hazreti Adem'i yaratırken Hazreti Adem'i Adem olarak yaratmış sonra Havva anamızı yaratmış ondan ondan sonra hayat böyle kurulmuştur Her zaman kadın elçeye tabidir. İçişsi varavar var, ne yaparlar? Bu devam ettirirler. Onun için başa her zaman tarih tabını ispat etmiştir. İstisnalar olabilir. İstisnalar olabilir. Ama o istisnalardan amel olmaz. Asıl nedir? Bu asıldır. Bir tane istisnalardan neyi getirir? Diyor Kur'an zikretti. Yemen kraliçesi belkisi. Hazreti Süleyman zamanında ne yaptı? O kralıydır. Başa geçmiştir hem de başarılı bir kralıydı. Ama peygamber, Süleyman peygamber olarak ilk görevi neydir? Onun krallığını yok etti. İlk görevi dedi sen yanlışsın. İyi bir zeki zeki bir kadın olabilirsin. Ama senin ilk görevın krallıktan eğineceksin. Yoksa dedi başınızı kırarım. Onun için ne dedi kadın? Dedi öyle eee istişare etti. Ondan sonra dedi ben biliyorum, krallar gelseler aziz ehli zelili yaparlar. Onun için biz teslim olmamız lazım. Süleyman Aleyhisselam'ın ilk işini oldu, kadının krallığını aldı. Evet. Ondan sonra balık akıl balık nedir? Buluk çağına gelip akli selim olacaktır. Yani yetişkin olacaktır. Buluk çağına varmadan kral şey yönetici olmaz yani bilirsiniz e, krallıkta bazen e, kral ölür oğluna geçiyor o da buluk çağına yarışmamış bir kaç sene öyle idare ediyorlar perde arkasından ondan sonra ona getiriyorlar başarı hilafette bu yoktur hilafette dört tane şart var müslim hür zekar balık akıl 5 tane musulman olacak hür olacaktır çöle olmaz Erkek olacaktır, akil olacaktır, buluk olacaktır. Bu beşin şartı yerine gelse ne olur? Ondan dolayı çöleden şey olmaz, yönetici olmaz. Yani bir tane köreyse, gerçek kölelik şu anda kalkmış bedenen ama fiçren var. Çok insanlar fiçirleri çölerdir. Çöle Hür olmak dedin hem bedenin hürdür hem fiçin hür olması lazım. İnsan oğlunun fikri ne zaman hür olur? Ne zaman Rabbine teslim olsa. Ama hava nefsine teslim olsa, ya başka ideolojilere teslim olsa o çöledir. Bu da yönetici olamaz. Bu birinci şarttır. Tabii bunun yanında alimler diyorlar, kadın olmaz, çöle olmaz, çocuk olmaz, kadın olmaz. Yani bu tersini kabul etmez. İkinci şart, adaletli olması lazım. Yani yönetici, halife meşhur olur, tarihine bakılır. Yok, adama baktık adaletli konuşuyor. Adamın tarihine bakılır. Onun için Hazreti Ebubekir Ömer'i seçerken, tarihine baktı Ömer'in. Hatta bazıları ne dediler? Ya, ya halifeti Resulullah, dediler bu serttir. Dedi hayır, sertliği haktan dolayıdır. Çinci planda olduğu için iş başa düşse Hazreti Ömer imşak olur ve öyleydir Yani halifenin tarihine bakacaksın. Onun için Hazreti Ömer de altı kişiyi tavsiyede şuraya bırakırken dedi Resulullah öldü, bunlardan razıdır. Bunlar cennetten müjdelenmiş. Bunların tarihleri de nedir? Şeydir, eee Tarihleri de e, temizdir. Yani İslam'a karşı adalet neyi gereğir? Adaletli olan insan yüce ahlaklı da olur. Yüce ahlaklı olan insan şer'i vaciplerine sahip çıkar. Şer'i vaciplerine sahip çıkan insan ne olur? Günahlardan, masiyetlerden uzak olur. Hepsi adalete bağlıdır. Adalet اوہ شخص adalet meselesinde her zaman hakkın taraftar olmuş bu عدالت مثلا ہر lazım halife bu تھرفرش بصیفت lazım Evet عظم ilmi seviyesi yüksek olması lazım یقم seviyesi alimler burada neyi نربی شرعی ilmi Şert değil, halife bütün güncel meselelerden anlasın. Onlarda aydın olabilir. Ama şer'i meselelerde alim olması lazım. Bu şarttır. Halifenin şerti şer'i ilimlerde alim olması lazım. Ama diğer ilimlerinde, ilimlerde, dünya ilminde, başka ilimlerde aydın olması lazım. Aydın olması yeter. Ama şer'i meselelerde ne olması lazım? Alim olması lazım. Alim olmayan şahıs yönetici olamaz. Alim olmayan şahıs halife hele hiç olamaz. Bu üçüncü şart. Dördüncü şart, akil adamlardan, akil adamların sınıfında olması lazım. Yani bir toplumda, bir istişarede O toplumun ihtiyacı olsa nereye dönecektir? Bir heyyete dönecektir. O heyyetten olacaktır. O da nedir? Ehlil hal vel akıd. Yani nedir? E Ağırbaşlı olacaktır. Her zaman isabetli görüşleri olacaktır. Bununla tanınacaktır. Yani hissi devrenmeyecektir. Ağırbaşlı görüşleri olacaktır. Ümmeti zor yerde ucuz şeylerden kurtaracaktır. Bu da kim yapar bunu? Tam alim, ağır başlı e, uzak görüşlü, e, aklı selim bir şahıs olması lazım. Bir de bu meselede de alimler diyorlar ki görüşleri hem adaletli olacaktır hem uzun olacaktır. Bu da siyasette özellikle siyasette ağır basacaktır. Yani siyasi görüşleri dengeli olacaktır. Çünkü siyasi görüşler dengesiz olsa ümmetin başına musibetler getirebilir. Onun için halife her zaman siyaseti dengeli olsa ümmeti fitneden ne yapar? Kurtarır. Beşinci, şahsiyeti cüclü olacaktır. Şahsiyet, otorite sahibi olacaktır. Tarihine baktığında, baka, baktıklarında tarihinde korkaklık olmayacaktır. Yani yönetici ve halife. Ne olacaktır bunun tarihinde? Her zaman yiğit olacaktır. Cesaretli olacaktır. Çünkü korkak ne davatçı olur, ne alim olur, ne de yönetici olur. hale Halife hiç olmaz. Her zaman tarihi onun yiğit olacak, cesur olacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şehidlerin efendisi kidir? Hazret Hamze, o birisi de Tağutun önünde durup hakkı söyleyeceğin adamdır. Onun için bu cesaret ister. Halife cesur olması lazım. Korkak olsa ümmeti ne yapar? Düşmana tabi ettiririr. Bugün de en güzel şekilde bunu görüyoruz. Musulmanların yöneticileri, başımızdakiler korkak oldukları için ümmet her zaman başkalarına tabi ettirir. masaya uğramıyorlar. Sözlerini söyleyemiyorlar. Neden? Yani dataylı yollardan bir nevi ne kadar hüsnü yapsan olara ama en önemlisi nedir bunlar? Korkaktırlar. Cesaretleri yoktur dur deseler. Evet. İşte halife cesur olması lazım. Cesaret ne ister? Cihatten ister. Cesaret ister. Düşman geldi cesur olmasan ne yaparsın? Tavuz verirsin ümmeti başını derde sokarsın zelil edersin. حدی اقامت نصر جزائح حلیفہ uzun بہ صفت لر اچھا altıncısı bedeni ve organları sağlıklı olması lazım. Özellikle görme, eşitme ve konuşma ve diğer organları da sağlıklı olması şarttır. Yani sakat olmaması lazım. Ee, üzürlü olmaması lazım. Neden? Çünkü ümmette tek adamdır. Ümmetin bütün görevi onun üzerinedir. Onun için sağlıklı olsa ne olur? görevini iyi yapar. Ama maziretli olsa görevini yapamaz. O zaman atrafındakiler devreye girer. Ne olur? O zaman başlar çokalır. Ümmetin şeyi ne olur? Kaybolur. Heybeti kaybolur. Onun için sağlıklı olacaktır. Hasta olsa hele özellikle daini hasta. Bazı insanda şey var. E, Davamlı bir hastalık var onu bu, bu türlü halife halifede bu, bu türlü şahıslardan halife olmaz. Evet. 7. şeyi pardon 7. E, 6.sıdır. en önemlisi nedir? 7. de alimler diyorlar halife, cenel halife, İslam halifesi Kureyş'ten olması lazım. Kureyş'ten olmasa halife olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki birçok hadis var bu konuda. الْاِئِمَّتُ مِنَ الْقُرَيْشِ قُرَيْشْتَنْ olur Bütün ümmet demiş قُرَيْشَهَا تَابِیتِرْ Onun için ansarlar toplandılar Resulullah'ın وفاتından sonra سَقِيفَت سَعْدِ سَعَدْتَ toplandılar Hz. Abubakır'dan Ömer geldi dediler ne yapıyorsunuz dediler biz خلife seçeceğiz çünkü biz Resulullah'a sahip çıktık Abubakır dedi olmaz çünkü Resulullah diyor خلife Nedir? Kureyş'ten olması lazım. E onlar da Kureyş'ten değiller ansarlar. O zaman hemen vazgeçtiler. Teslim oldular. Bunun da üzerine ümmet icma etmiştir. Ne demişler? İmam Kureyş'ten olacaktır. Kureyş'ten de ne zamana kadar olacaktır? Ne kadar bir Kureyş'i var ise, ehil ise, başkası çıksa caiz değil. Bu nedir? Cenel-i halifelik'tir. çıktı satellCu對... پیسمان Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derste dedi hilafet dedi 30 senedir sonra mülç olur ondan sonra e, adaletli mülç olur ondan sonra zorbalı mülç olur ondan sonra bir de hilafet devri gelir. Şimdi biz o zorbalık mülkündeyiz Adaletli mülç hem hilafet olmuş hem de hilafetten çıkmıştır. Bu da ne zamandır? Abbasi'lerin en son halifesini Tatarlar Bağdat'ta öldürdü. Kimin vasıtasıyla? Şiiler vasıtasıyla, Rafiziler vasıtasıyla. Bugünkü İran'daki mezhep Humayni'nin mezhebi vasıtasıyla olar ne yaptılar? Tatarlardan bil oldular, halifeyi sattılar. Halifeyi satarcan halifeyi de öldürdü. Yer üzerinde ilk sefer halife kalmadı. Ondan sonra her çeşit krallık kurdu. Memlükler krallık kurdu. Bu ta böyle gitti. Nasir zamanında Şam'ın kralı zamanında bu böyle gitti. Ne zamana kadar hatta Bibers geldi. Zahir Bibers. Bibers geldiğinde Bibers de Çerkezdir. Türktür. O geldiğinde o büyük bir mucahididir Bibers. Beybars o kadar büyük mucahid idir. Salahaddin Eyyubi'nin şeyini tamamladı. Planını tamamladı. Salahaddin Eyyubi Frankaları Kudüs'ten çıkarttı ama İslam topraklarından çıkartamadı. Zamanı yetmedi. Beybars geldiğinde onları tamamen İslam topraklarından çıkarttı. Adam ümmette en mucahit alimlerden, liderlerden birisidir. Hatta Raha'ya kadar, Raha dediğimiz bu günde şey tarafına kadar bizim Antakya'ya kadar oralara kadar hepsini temizledi bir frangalı kalmadı İslam toprağında Zahir Bebers alim olduğu için dedi ümmet halifessiz olmaz halbuki öyle güclüydür ki Mesir Şam Hicaz ve çevresi onun gücü altındaydır edebilirdir kendisini halife ilan etsin ama ne ya? dedi olmaz dedi خلیف لافردر Her kendi krallığını kurdu. Zaten şeytan damını istiyor. Ümmet zayıf oldu. Ondan sonra Osmanlılar geldiler. Osmanlılar güclendikçe Misir'i aldılar. Hancı Sultan Misir'i aldı? Yavuz. Değil mi? Yavuz. Yıldırım. Yavuz Yavuz Sultan Selim, Selim Misir'i aldığında getirdiler bir teneye esir. Bu kim? Dediler bu halifedir. Abbas'ın son halifesi orada sembolik olarak varıydı. Selçuklular bile celi Ondan ne alıyordular? Sadece bereket alıyordular. İşte yani halifenin hiçbir gücü yoktur ama şey kaşa vuruyordu. Ben bunu tayin ettim. Kral benim adıma. O kadar. Yani ona bir şey diyemez. Bir şey iste sonra rica ederdin halife. Suridir. Ne yaptı? Yavuz'a dedi dedi sen neyden halifesin? Ne demek halifesin? Yavuz dedi ona. İşte dedi benim elimde Amanetler var. Bütün halifelerin amanetleri var. Klinçleri var, kaşaları var, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kalıntıları var. E, bunları getir ver bana hepsini. Aldı. Ondan sonra halifeyi gönderdi. Ondan sonra Yavuz düşürdü dedi, ben niye halife olmayayım? Alimler orada karşı çıktılar ona. Osmanlı devleti alimleri. Dediler, olmaz. Halife Kureyşten olur. Sen olsa olsa kral olursun, sultan olursun, halife olamazsın. Ama Yavuz biliyorsun dünyaya hacim olma adayıdır. Yemedi bunu. Başladı bunun bir yolunu bulmaya. Buldu buldu buldu buldu. Sonra yavaş yavaş halife Osmanlı devletinde işte dediler bunlar halifelikte de dönemine geçer. Onun için bütün mahdut kitaplarına baksak Hanefi kitaplarında bu konuyu birçokunu kaldırmışlar Hanefi fıkhından. Halife Kureyş'ten olur. Neden? Müşkület çıkmasın diye. Osmanlı devleti bilirsiniz. Bu çıkışları vardır. Mesela e, halifeler kendi kardeşlerini mesela e, kıyardılar. Neden? Çünkü çibaş olmasın. Bu aslında kardeş katilliği halifeler, sultanlar, kardeşlerini öldürürler. Bu Osmanlı'da değil. Bu Osmanlı'dan da önce Türklerde bu var imiş. Tarihi okuyanlar bilir. Her zaman Türk asker bir millet olduğu için disiplinli her zaman bir baş olması lazım. Onun için İslam da bunu emrediyor. Bir baş, onun için ki halife olmaz. Resulullah demiş ki halifeyi seçtiler. O bir halifeyi öldürün kim olursa olsun. Ama tabi bu şeriat ölçüsündedir. Katil hiçbir zaman caiz değil. Evet. İşte 4 mezhebin icma ile halife حضرت e bu bu bu. olurlar, olurlar. kurduk Ha, başımıza da bir tane musulman geçti evet bu kral olur musulman kral olur ya yani Suriye'de ya yani Irak'ta ya yani hangi İslam ülkesinde bir tane şeriatı hakim kıldı evet o kral musulman bir kral olur ama halife olmaz biz halifeden bahsediyoruz burada halife yani o musulman bir yönetici olur ama halife değil onun için Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem başınıza bir yönetici geçti. Velevçi çöledir ona itaat edin. Burada iki görüş var. Alimler diyorlar biri işte kral geçti başınıza. Velevçi çöledir fark etmez. Yeter ki bu şertler 6 şart onda bulunsun he? bu kral olabilir. Musulman bir kral olur. Musulman bir yönetici olur. Musulman bir hakim olur. Ama halife olmaz. چونچہ Devletini, Devletini, خلافت etmesi lazım Halbuki İran, o zamanın Hindistan'ı e, bazı ülkeler Afrikaya'dan, bazı ülkeler Avrupa'dan Osmanlı'yı beyat etmiyordu. Onlar da musulmanıydılar. Halbuki hilafet devleti olsa her musulmanın yer üzerinde vacip tür üzerine hicret etsin, beyat etsin halifeyi. Bir günde hilafet devleti kurulsa her musulmanın üzerine vaciptir hicret etsin, be'at etsin. Ama bir günde dedik olmaz, imkanı yoktur. bugün de Türkiye'de hilafet devleti kurulsa, İslam devleti kurulsa Türkiye bütün musulmanlara dese gelin beni be'at edin yanlış yapar. Gelin beni hicret edin yine yanlış yapar. Bu kadar insanı nasıl yerinde taşır, nasıl olmaz. Onun için Resulullah bunu haber vermiştir. Ama İslam devleti olabilir. Bunun bir mahsuru yoktur. Yani taliban İslam devleti kalktı. Kurdu. Öyle İslam, çöklüğü İslam devleti kurulabilir. Seneler de sürebilir ki sürmüş de tarihte ve Resulullah haber vermiş ama Resullah demiş ki hilafet devleti gelmez. Hilafet devleti bitti. Ne zaman gelir? Mehdi ile beraber gelir. Onun için biz dersin önce dedik bu Mefkut olan olan işte alındı hepsi olmak üzerine Hiç kimse muhalefet etmemiş, sadece mutezilelerden hariciler, Sünnet'te ihtilaf etmişler. Sünnet'te Bir de مسبنت Halifeyi biz bu şertten seçtik. Şimdi biz tarihe bakıyoruz. 4 halife, ondan sonra Emeviler, Abbasiler, en son halifeye kadar hep bu şartlerle seçilmiştir. Tabi bu şertler sonradan ne olmuş? Birçok uygulanmamış. En uygulanan şart nedir? Kureyşi şertidir. Yani birçok halifeyi getirmişler alim değilmiş. Birçok halifeyi getirmişler cücür değilmiş. Yeti, ama adam bulamamışlar işte bunları getirmişler ama diğer şartler düştükçe ne olmuş ümmet zayıf düşmüş neden ümmet zayıf düşmüş İşte bu kriterlere uymamışlar halife bak dört imam ondan sonra Emevilerde bütün halifeler, halifelerde bu şeritler vardı Abbasilerde Harun Reşit oğullarında bu şeritler vardır hepsi hem alemiydiler hem cesuriydiler Ondan sonra bu kriterler zayıf düştükçe varislik oldukça işte olmaz ne yapalım bu bunun çocuğudur filandır ne olmuş? Ümmet zayıf düşmüştür, dağılmıştır. Ey'dir İslam'da halifenin vazifesi nedir? Ona da bir coz atarım. Halifenin iki vazifesi var. Bir dini vazifesi var. Bir de siyasi vazifesi var. Dini vazifeleri nelerdir? Halifenin. دینی Aden وظیفہ dine sahip çıkacaktır bunu uygulayacaktır دینا صاحب چھ مسلاتم عدن زیا دینا صاحب چھا جگتر ویغول جگتر اللہ ہوں جگتر یوختر بک چکر عادن خلیفہ اوغلیا شارشر خلیفہ لکھتا şerti düşer makas dil imaıün en önemli meselesi dine mukayet olmaktır Eğer bir halifefe dina sahip çıkması o halifefe değil Hallifeligi otomatik olarak düşer. Bundan sonra en önemli en önemli messi nedir halifennin cihad beyrını kaldırması lazım Cihad beyrını devammlı dik uççacaktır dik tutacaktır. İster bu cihat gücü var ise talap cihadı yani güclü bir vaciptir halifenin üzerine güclü bir ordu yapsın ki yer üzerinde Allah'ın dinini yaysın. Eğer bunu yapamıyorsa ümmet zayıf düşmüş zamanında gücü zayıftır insanlar zayıf düşmüş maddi düşman çok güclüdür bu sefer ne yapar Çinci planı yapar, ordusunu hazırlar, savunma cihadını üstlenir. Yani öyle gücü yapar milleti en azından küçük düşmez Düşmanın iştahı bizim ülkelere kabarmasın. Ücünde görüyorsunuz. Yani celen vuruyor, ciden vuruyor. Neden? Çünkü kriterler yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber vermişti Dedi bir gün olur, ümmetler Nasıl bir kus'a, e, düğünlerde, büyük tepsilerde bırakırlar yemekleri, pilavı, her çeşit el nüzadır oradan yer, büyük bir tabaktan, aynen öyle ümmet toplanır, o velime yemesi gibi her çeşit sizin malınızı, mülkünüzü yer. Sahabeler dediler, o zaman biz azınlı mıyız ya Resulallah, hayır, çoksunuz dedi. Ama işe yaramayan çokla Selin getirdiği odun gibi, selin topladığı odunlar ne yarar, hiçbir şey yarar Çünkü odun yetiştirilmiş ağaçtan kesilir. Yerde düşen odunlar kurumuş daldandır zaten yaramaz ağaç onu atmıştır. E bugün de insanlar aylettir. Adları çimlikte vatandaş musulman ama neye arıyorlar? İşte pastan olmuş paylaşılmıştır. İşte halifenin en büyük görevi şeyden sonra nedir? Cihad beyrağını kaldırmaktır. Üçüncü, halifenin görevi, dini görevleri ganimet oldu. Sadaka, yani mali disiplimi kurması lazım. Yani devleti fakir düşürmemesi lazım. Fakir düşünmemek için iyi düşünecektir. Zekatları toplayacaktır, sadakaları toplayacaktır. Cihad oldu, ganimet oldu alacaktır, fey oldu. Yani cihad olmadan bir elimize mal geçti, onları hakkıyla dağıtacaktır sahiplerine verecektir devleti o konumu olarak güclü tutacaktır evet dördüncü olarak bütün dinin birincide dedik dini ikamet edecektir dördüncüde dinin bütün sembollarını İslam devletinde canlandıracaktır yani şambol, ilk sambolu nedir حسان لرا e, e, e, e, yani yapama, yani fuskunu ilan edemeyecek İslam دولت Ramazan'da mesela bir tane gelip lokuntu açamayacak. Neden? Çünkü isyandır bu. Ama İslam devleti perintez arasında Ramazanlarda lokunta açtırabilir. Nerede açtırır? Ana merkez çarşılarda, İslam devleti de olsa bile, ana merkez çarşılarda bir çitene lokuntaya izin verilir. Neden? Her çeşit şey orucu değil. Hastası var, seferisi var. O lokuntalar çalışır, o da bir şertle önüne perde çekilir. İçeride lokunta olduğunu bilemezsin. Yazıyla diğer bu lokunta çalışıyor. Yani geçen sokaktan yemek görmeyecek, kokusunu almayacak o şertten olacaktır. İşte bu dini sambolları, bu bir ara dini samboldur değil mi? Lokunta çalışıyor ama niye sarılmış, dolma gibi sarmışlar onu böyle niye? Görünmüyor hiçbir şeyi. İşte Allah emretmiş, yasaktır görünmesi. Bunu biz maziret gereği sebepten dolayı izin verilmiştir. İşte bu şeireleri yer üstünde ne yapacaktır? Kaldıracaktır. Hac meselesine halife sahip çıkacaktır. Hacı tertip edecektir. Kim haca gidiyor, nasıl gidiyor, temin edecektir yolları. Bunlar hepsi nedir? Halifenin üzerinedir. Camilere sahip çıkacaktır. Camileri sahapsız koymayacaktır. Bir hoca camide Şeriatı hayır konuşursa onu kim sürsürecektir halife bunlar nedir hepsi cenel şairelere sahip çıkmaktır eydir bu din meselesi vazifeleri ikinci siyasi vazifeleri halifenin siyasi vazifeleri nedir siyasi vazifeleri halife güçlü bir devlet kuracaktır dışta ve içte hacim olacaktır dışta düşmana karşı zaten dini görevini yaptı düşmana karşı güclü olur o da nedir dedik ordusunu kuracaktır. Ordu kurmak şarttır halife devleti için İslam devleti için hatta dışarıda düşmanı ne yapsın? Korkusu korkutsun düşmanı güclü bir şahsiyeti olsun yok zayıf dursun evet olabilir kifir devletleri yücelir Osmanlı Devleti kanuni zamanında en en yer üzerinde en güclü devletidir. Öyle güclüydür ki kanuni imza almazıymış, sadece imza verirmiş. Yani bir anlaşma yaptı bir devletten, ben kanuni kendi imzasını atarmış, karşı taraftan imza almazmış. Ne için imza alıyorsun? Sen kimsin ki imza atarsın? Benim imzama denk. İyi gitsen yapma, kafanı kırarım. Ama bak anlaşma yine var. Olabilir. Çafirden musulman devleti sulh yapabilir, anlaşma yapabilir. Bunlar olur. Ama ne zaman senin o anlaşmada heybetin olur, ne zaman düşman seni güclü görse, güçsüz görse iş tersine döner. Senin üzerine ferz eder. Bugün de heyri şahittir. Bugün de en güzel şahit, bak adamlar bize bir, iki, üç, dört bunu yapacaksınız. Ya nasıl yapayım? yapmasan kafanı kırarım. Bir kısmı baş kaldırıyor hemen indiriyorlar onu. Neyle indiriyorlar? Yüz bin tane detaylı yolları var. İndiriyorlar. Adamlar yüz bin tane karma. Hiç hiç duydunuz mu bugün de ne kadar bir dana bırakmışı Müslümanı vatansever bir lider, Amerikan düşmanı gitsin Amerika'yı karıştırsın. Hı? Hiç yapabilirler. Gitsin İngiltere'ye karıştırsın. İtalya'ya karıştırsın. Fransa'yı karıştırsın. Kimse gidip PKK gibi bir şey kurabilir mi orada? Kimse gidip başka bir örgüt kurabilir mi başka yerde? Kuramaz. Neden? Çünkü zayıfız biz. Gücümüz yoktu gidip orada çalışın. Onlar güclüdüler, bize hüküm veriyorlar. İşte halife dışarıyı güclü tutacak, heybetini koracaktır. İçeride de disiplinini kuracaktır. O da neyle olur? Şurta. Şurta nedir? Polişle yani. polis teşkilatının devletinin polis teşkilatını halife çok güzel kuracaktır. İçeride hakim olacaktır. Yani dışarıdan düşman geldi. Yen haydutlar, yen hırsızlar, yen e, düzensizler içeride cirit atamazsılar. Neden korksular? Halifenin gücünden korksular. Sertliğinden, düzeninden korksular. yapamazlar İşte bu en önemli siyasi meselelerden birisidir. Bir de halifenin görevi bu siyaseti kendi kontrolü altında tutması lazım. Evet halife siyaseten üzerine vaciptir her şeyi kendi kontrol altında tutması lazım. Ondan dolayı her şeyi de kendi tutması zor olur. Alimler cevaz vermişler ne yor, ne kursun bakanlıklar kursun. Bunu Hazreti Ömer de kurmuştur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da vardı. Ebu Bakır'dan Ümer Resulullah'ın neyidir? veziriydi? Vezir nedir? Yani bakanıydır. Onun için İslam'da bakanlıklar kurulur. O bakan ne yapar? Uzmanlık alanı olur. İşte bu dışişleri bakanı, bu içişleri bakanı, bu maliye bakanı, bunlar hepsi İslam devletinde vardır. Resulullah zamanında da vardır. Bir tane Beytilmel'e bakıyordu. Ama çivin kontrolü altında o değil ki Beytilmel'e bakacaktır. istediğini yapacaktır. Hayır. Halifenin kontrol altında. Halife her şeyden. Öyle halife olacak ki bugündeki gibi değil. Gözünü boyayacaklar sadece imza alacaklar ondan. Hayır her şeyi inceleyecektir Hazreti Ömer gibi. Her şeyi inceleyecektir. Hazreti Ömer diyor ki İrak'ta bir katir kaybolsa ondan ben sorulurum kıyamet gününde. Böyle halife. Ki katir nedir? Çok önemli bir beytilmalda bir mesele değil. At da değil. Ama diyor o bile kaybolsa, bir baş hayvan kaybolsa ben sorumluyum. Çünkü beytilmalındır, musulmanlarındır. İşte bunu üzerine alması lazım. Bir de siyasi meselelerde halife adaleti kendi ülkesinde ikamet etmesi lazım. Bu çok şarttır. Yani hiçbir zaman halife Ülkesinde kimse adaletsizliğe uğramayacaktır. Bunu da Çin temelini attı? Tabi Resulullah'tan sonra Resulullah peygamberidir. Hazreti Ebu Bakır zamanında bu olamadı. Az olaylar da olsa çünkü hep savaştan 2 olmadı bile vefat etti. Hazreti Ömer'in hükmü 10 sene sürdüğünde adaleti sağladı, temelini attı. En meşhur sözü neydir? Ne zaman insanları çöl oları anaları hür doğmuştur. Bilirsiniz bu olayı. O olay da nedir? Hatırlatmakta fayda var. Umru bin As İslam'da en büyük dahi, en büyük lider Filistin'i kendisi açtı, Misri'yi ve Afrika'yı kendisi açtı. Hazreti Ömer bunu tayin ettiğine de Misir valisi. Onun da oğlu bir ile at yarışı yapıyor. Misirli ona galip celiyor. O da bir kırbaç vuruyor, diyor, nasıl benim önüne geçersin? Ben valinin oğluyum. Misirli de, adam Misirli, Hristiyan, kubtidir. Duyur Ömer'in adaletini, oradan gelip, Misir'den kalkıp Medine'ye geliyor. Soruyor, nerede Emir'in müminin? Burada diyorlar. Giriyor içeri, ya Emir'in müminin diyor, ben senin adaletine sığındım. Ne oldu dedi? Dedi işte böyle böyle yaptı. Senin valinin oğlu Misir'de. Öyle mi dedi? Tamam dedi. O türbekle ziyafatta onu bıraktı. Gönderdi valinden hasice. Umru bin As. Sahabedir, dahidir. Dedi sen de gel oğlun da getir. Geldiler Mescid-i Nebeviye. Oğluna dedi bunu tanıyor musun? Evet tanıyorum. Ne yaptı bu sene dedi? Kalkıp kub dedi. Dedi işte böyle yaptı. Kisas uyguladı. Bir tokat atmışsan bir tokat fiyansın. Bu kisastır. Kisas mıdır? Dişe diş. Göze göz. Hak dedi kırbaclamını. Kaç sene kırbac vurdu sene bu kadar. O da kırbacladı onu. Caminin ortasında bütün kureyşiler. Bu kub diye. O kureyşi yoktur. İslamiyet geldi Tarağın dişlisi gibi hepsi eşittir. Yoktur Kureyşi, Mureyşi bu konularda adalet meselesinde. Ondan sonra ne dedi? Hazreti Ümer'in adaletine bak. Dedik. Tamam mı? Dedi tamam. Ben öcümü aldım bununla. Yani şu anda ben adalet sağlandı kub diye dedi. Dedi bana göre sağlanmadı Hazreti Ümer dedi. Dedi bundan kim mesuldür? Babası. Çünkü bu oğludur hem de validir. Bu da bir vatandaşıdır. Ki mesuliyeti var Ömer. Ömrü bin As'ın. Dedi Ömrü bin As'a da kırbaçla. Ancak adalet yerini bular. Nasıl sahip çıkmaz kendi vatandaşına? He? Kıptida bahtı ciddidir ya. <gülüyor> ben bunu kırbaçlasam ya o kadar da olmaz. Yarın bu, bu validir. Ya dedi ya Amirü'l Müminin'in حضرت عمر حضرت عمر وزگی بچے anaları hür doğan insanları ne kadar ne zaman siz köle yaptınız? Ne hakla köle yaptınız? İşte bu adalettir. Onun için şeriat devletinde adalet sağlanması şarttır. İster bu hilafet devlet olsun, ister şeriat devleti de, kraliyet olsun. Mali mali meselelerde halife idareyi kontrol altında tutması lazım. Yani bakanlar müdürler beytil malin parasını, devletin parasını carcurt yapmayacaklar. Ne yapacaklar? Sahip çıkacak. Halife. Nere verecek? Yoktur bu akrabasına ara sahibi etti, o bilmem ne yaptı. Bir de görüyoruz bunları. Hilafet devletinde bu olmaz. Bir tane mal olsa olmaz. Burada da dönerim Hazreti Ümer'e örnek verelim. Hazreti Ömer bir gün geldi, sadaka develeri var. Onları Otlatıyorlar. Ondan sonra yen kesiyorlar devlet adına. Yen de satıyorlar paraları Beytilmal'e giriyor. Yen de kesilip fakir fukarayı dağılıyor. O zaman e, deve en güzel şeydir. Sermayeydir. Develere gelip bakıyor bir cümbele kontrol ederdir. Gelir Beytilmal'e her zaman sahip çıkardır. Bakıyor develerin içinde bir deve çok iri yapılı. Niye bu deve iri yapılı? Diyorlar çünkü bu senin oğlun Abdullah'ındır. Abdullah da böyük alimdir yani. Bilirsiniz İslam'da dört tane alim var ise bir Abdullah'tır. Hazreti Ümer'in oğlu. Bu sadaka malı değil diyor hayır. Çağırıyor Abdullah'ı. gel Abdullah hemen hemen gönderiyor arkasında. Kelepasa getiriyorlar adamı. Bu deve nedir? dur bu deve benimdir. Kendi paramla aldım. Bu develerden yayılıyor. Allah'ın otundan yiyor yani. Bu devletin değil. Çölden yiyor. Ama ne diyor? Niye seninki onlardan fazla şişman? E diyor Allah, afiyeti Allah vermiş. Hayır diyor. Hazreti Ömer diyor hayır. Şimdi bu emir-i müminin, halifenin oğludur diye devasına iyi bakın. Her çeşile şey bir ot veriyor, iyi bakıyor. Ne oluyor? Seninki şişman oldu. Hemen alıyor devanın elinden sadaka veriyor. Diyor. Anlatabildim mi? İşte adalet böyle olur. seçmesi lazım Bu onun mesuliyeti altındadır. Yani nere bir mamur bile seçse onu sağlam seçecektir, doğru seçecektir, yerine göre seçecektir, adaletli seçecektir. Nasıl kendi kriterleri ağırıysa o mamurun da kriterleri böyle ağır olması lazım. Onun tarihine bakılacaktır, öyle seçecektir. Evet. Bu da siyasi görevleridir halifenin. Eydir, Bir şey kaldı. Halifenin İslam'da, İslam fıkhında görevi ne zaman biter? Yani biliyoruz biz insani düzenlerde 4 senede bir, 5 senede bir, 7 senede bir başkan olsun, başbakan olsun ne oluyor? Görevi bitiyor. İslam'da böyle bir şey yoktur. İslam'da halife ne kadar aklı selimdir, güclüdür, Ha ister 20 sene kalsın, ister 50 sene kalsın. Ne kadar şertler uygundur onun için olur. ن زمان خلیفہ چھین دس نل اتبین ارتھک یافہم ہیرم خلاف اوبیر تین سن چینل ہست یافہم ہیروم او زمان اول بل یندہ ہستلن سکتل سن جڑونی یافہما سندہ اخلہ دبر دینگی dengesizlik olsun yoksa ölüme kadar. İslam شریعتinde خلافت nedir devam eder ee, şeydir devam eder hiçbir bir mahsuru yok onun için halifeler hepsi sonuna kadar devam etmişlerdir hatta kendi ecelleriyle öldüğüne kadar ama ne zaman bir halife zayıf düştü o zaman ahlil hal vel akıd alimler heyeti onu değiştirebilir o şertleri altı şerti yerine getiremedi bir sağlık dönemi şeyinden dolayı yen yani bir Ee, dışarıdan ona bir e, hastalık bir şey geldi. Engeller, engeller oldu. O zaman değiştirebilir. Evet. İyidir. Halife seçildi. Bu şartlarda halife seçildi görevlerini de yapıyor. Ümmetin üzerine olan hak nedir? Yani halifeye karşı ümmetin vacibi nedir? Yani görevi nedir? جی خلیفہ خرش ندر یعنی بگن دبس خلیفہ اولصبا شمز دہ بزم جرو مز ندر شم دبس کل اول رخ اللہ حق nedir Hakkı حق اللہ Allahu تعالی biz ibadet خوش میرے اللہ Allahu بزم اللہ تعالی Teala üzerine hakkımız ne اللہ تعالی Teala bizi yaratmış مزار زخت bizi قرط emretmiyor, اوہ ایتھا ات واجب تر اون اتھا اتن سکھ مما مز لازم وی و باس خون لڑا ظالم ال سا وی باس خون لردہ فاسق اولسا ایتھا ات ن ne زمان nedir? O ابتال kriterleri yerine getirmedi? شرط hakkı او Ona لاری نتر حقرا سد المامہ امام امام hedefi nedir? Niye imam کو bu bu meseleleri canlandırsın eğer canlandırmıyorsa ne yapacaksın karşı geleceksin itaat etmeyeceksin itaat hakkı düşer yoksa itaat hakkı vaciptir beyat dedik ki geçen derste vaciptir ümmetin üzerine خلifeyi beyat etmek ama itaat vaciptir beyatte de bir not düşünün burada Şimdi biat esas biat nedir İslam'da halifeyi biat etmek. El biatü'l azme bu nedirler cenel biat. Bu sadece halifeye olur. O biatinde içinde mutlak itaat var. Ama bir de ne biat var. Bu asal biat Bedir. Bazı insanlar biati karıştırıyorlar. Kâhuyla bir cemaat kuruyorlar kendilerine beyat alıyorlar. Bak bu bunu ayırmamız lazım. یعنی خلیف نماعت چوک جماعت مشتر بنا وسائیرہ دما جماعت اللہ امرت مشتر یعنی بردہ برنی بہ شمسا امر کردہ Bu derneği idare edersin. O zaman bu dernecin yine heyeti var. Ammar teçbaşını şey almaz. yen cemaattir. Teçbaşını almaz. Ama heyet var. İstişara var. Ama son söz kümündür? Dernek başkanının Sana emri o verir. Bizim dernekte bu caizdir, bu caiz değil, böyledir, böyledir. Biz de ne yaparız? Bu çalışmada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. iki kişi, üç kişi olduğunuz bir açuf alanda birinize emir seç. Yolculukta üç kişi olduğunuz birinize emir seçin. Anlatabildim mi? İmarat o kadar önemlidir. Çünkü çelefin başını kaybetsen ne olur? Her kafadan bir ses çıkar. Onun için üç tane de emirlik şertiyse cemaat çalışmasında daha evledir. Evet biz bu derneğin başına bir tane koymamız lazım. Bu derneğin başına bir tane koymasan her gelen kendi bildiğini okur ne olur bu? Dernek görevini yapamaz. cemaat görevini yapamaz. Bizim bir hedefimiz var. Beş arkadaşız bu, bu semtte islami bir davet, davet yapıyoruz. İnsanları nasıl davet ederim, nasıl kitap dağıtarım vesaire, bunları ne yaparız? Başımıza bir taneyi seçeriz. Bunda bir mahsul yoktur. Ama halifeye verdiğimiz beyatı buna vermeriz. Burada beyat da verebiliriz. Yani adın beyat da koyabilirsin. Biz seni Allah yolunda devat etmek için söz veriyorum. Beyat nedir? Sözdür. Ne diyoruz? Söz veririz. Seni yani e, ne kadar Allah yolunda biz çalışıyorsak cemaatin şeyinden çıkmarız. Cemaat bozulmasın diye. Yani niye derneğin başkanına tabi olur? Çiç çi baş olmasın, içi ses çıkmasın, çatlamasın. Onun için biz ne deriz? Söz veririz. Ama bu değil beyat dedik. Bu dernek başkanı ben evleneceğim, sen evlenemezsin. Bekle. Ben sefer ediyorum, sen sefer edemezsin. Bekle. Ben gidiyorum filan yere okumaya, sen gidemezsin. Ben emir değilim, sana emir verdim, gidemez. Böyle bir şey olmaz. Anlatabildim mi? Bu cahilliktir arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Ama söz cemaatte emir olmak şarttır. ama o değil emir oldu emirin anlamı değil ki halifenin görevünü üstlüyor bak kral bile halifenin İslam devletinde kral bile halifenin görevünü üstleyemez anlatabildim mi evet işte resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat hakkını ne diyor yedullahi me al Allah'ın eli cemaattendir ve men şezze şezze fin kim ayrılsa cemaatten şaz kalsa taç kalsa o ateçtadır Nihunchum bu dernekte bir İslami çalışma var ise hepimiz bu derneğe biz tabiiz. Ha olabilir. Ben bu derneğin siyasetine karşıyım. Ama bu karşılıkta ne yaparım? Kılındı çeksem karşıyım. Her şeyi bunlara karşı şey yapsam o zaman ihtilaf çıkar. Şeytanın da istediği bu. Evet karşıysam da ben karşıyım ama ne yapayım? Size uyalım. Ne zaman siz de benim gibi hakkı gördüğünüzde o zaman siz de dönersiniz. Dua ederdim. Ama baş kaldırmam. رسم teç teç oldu? Oldu. Evet. E, درتھ Allah'ın emrinden ters bir muhalefe e, bir emir verdi o zaman caiz değil. Evet bu birinci görevimizdir. Mutlak itaat edeceğiz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki helife senin malını aldı belini kırpaçladı. E ben adalet ben haklıyım yüzde Ama Resulullah diyor senin hedefin nedir? Hedefin yer üzerinde Allah'a itaat etmek değil. He? Karşılığın cennet almak değil. Tamam sen süz karşılığının cennettir. Halifenin zulmüne süz. Çünkü halife ihtihaden sana zulmetmiştir. Zaten dinin karşısında zulmetse sana itaati kalkıyor. Ama ihtihaden sana zulmetmiş, kırbaçlamış da seni süz. Bunu da en güzel örnek kim yaptı? Abu Zer el Gaffari. Abu Zer rahimeullah ne yaptı? Hazret Osman dedi bu görüşünden vazgeç. Vazgeçmesen sen o çölde kal, çıkma dışarı. İnsanlardan karışma. O da dedi ben haklıyım ama itaat ediyor. Dikto çölde oturdu. O çölde de vefat etti. Çıkmadı. Halifeye itaat etti. İşte Abu Zan hedefi nedir? Cennet. İşte cennet Resulullah müjde veriyor bize sana. Diyor ki halifeye karşı gelme, ecrin Allah'ındır." dedi. Evet. Bu da Şey meselesidir. İkinci mesele, nasihat meselesi. Nasihat çok önemlidir. Yani خلیف nasihat nasihat رن için, için, رسول, e, yöneticiler رسول bütün Müslümanlar Allah'ın kitabında bir tane bir alim yanlış açılıyorsa gelip nasihat edeceksin. Sünnette bir tane yanlış amel ediyorsa gelip nasihat edeceksin. Yönetici yanlış ifş yapıyorsa nasihat edeceksin. Yöneticinin başını boş koymayacaksın. Nasihat senin üzerine vaciptir. Nasihatin adabı da var ona da geleceğiz inşallah. Biz bunları acele geçiyoruz. Ondan dolayı e, alimler diyorlar ki بش e, e, me, e, imama در imama yapmamız lazım حلیف ان شاء اللہ انہ امامہ اماما نئے dörtlük biz elinizden مادم ona yardımcı olacağız destek vereceğiz ona sahip çıkacağız Zor gününde sahip çıkacağız Bir karar çıkartı ona uyacağız Şer'i kararlara Uyacağız Baş kaldırmayacağız Dört dörtlük uyacağız Hatta yardımcı olacağız ona Şer değil İslam devletinde İlle ki bene maaş versin Yardımcı oluyor Her kişi Kendi yarından Yardımcı olacaktır bir ve بِرْمَعْرُفْتَ وَنَهَيْا الْمُنْكَرْدَ Evet Ondan sonra Ne meselesi kalıyor Halil, halife, yen yani onun altındaki bakanlar, mes'uller, liderler, bunların gücü nedir? Kim sınırlayacak bunları? Alimler de buna üç şart koşmuştur. Birinci şart, halife ne kadar halife ise, şeriatın önünde boyun kıldan incedir. Nasıl bir normal vatandaşa, musulmana hüküm geçiyorsa, halife içi de geçerlidir. Yani halife, şeriatın üstünde değil. Halife de hırsızlık yapsa al içseler. Halife de bir suç işlese cezasını çeker. Yok bu halifedir örpas eden. Kadılar toplanınlar halifeyi de yargı alalım. Onun için halife halifeden fushiq çıksa kadılar onu yargılayabilirler. Bütün şeriatın şeriatın şeyi üzerinde uygulanır. 3. 2. mesele ne خلیفہ, ne bakanları, ne onu temsil edenlerin teşri cücüğü yoktur. Yani شریعت kuramazlar. Yani kanun kuramazlar. Kanun düzen kuramazlar. Kanun düzenleri kursalar شریعتin ölçüsü altında olur. شریattan haric bir emir verseler ona deriz لا سمع ولا طع. Ne işitiriz ne itaat ederiz. Kuramazlar. Ne zaman kursalar hakreli batıl olur. İslam düzeni İslam düzeni bütün şeriatı kitap ve sünnetten çıktığı için onun için hiç kimse çıkamaz buna ve şeriatin de e, hükmü bütün yöneticiler üzerine halifenin ve atbaanın yöneticileri üzerine nedir vaciptir. Evet ondan dolayı alimler diyorlar İslam devletinde dört tane şambol var. Bu dördü canlanmadıkça İslam devleti canlanmaz. Adalet saklanmaz. Onlar da nelerdir? Galiba Osmanlılar Osmanlı devletinde de bu vardır. Nedir? Şura. Şura nedir? Biz açıkladık o bir derste. Şura Resulullah Teala Resul'e bile Şura'yı emrediyor. İstişara. شرت اسلام <gülüyor> <gülüyor> yani Ümer, tabını ابطال دولت عدالت İslam دولتوِ adalet ислам şura ادالت bir de بیاطا nedir ری İslam devletinde yoktur وeshاند راستی می ثم ایوسیceu چیچی فقط assistant اسلام دولتی نوم میری مسلمان عش рес المال میںست عنی شرائتیان اشتیچی ایسیتون کسان 우리가 نوم پلūعد عشی شرائت جید ک Verg olması olmazlardandır. Bu dördü şarttır diyor. Hürriyet nedir? Hürriyet de tabi şeriatın şemsiyesi altında. Bugün değil Avrupa'nın hürriyeti. Ha? Her şey serbest. Hayır. Şeriatın yani senin hürriyetin var. Çıkıp imam halife konuşurken bir tane cemaattan kalkar diyerek ay halife sen bu konuda yanlış dedin. Ki Hz. Ömer kadınların mehrini kısıtladı. Bir kadın kalktı ama o kadın da kadındır ha. o kadın da e, şifa e, adı o da ilim telebesidir kadın alimlerden Medine'de birisidir hatta Hazreti Ömer onu o kadar şey yaptı ki onu e, şey koydu e, görev verdi ona e, çarşıda adaleti sağlasın kimse kimseye şey yapmasın e, sahtekarlık yapmasın yani sağ alışverişte yaşlı bir kadınydır tabi çıktı Hazreti Ömer'e dedi sen nasıl kısıtlarsın Allah Teala serbest bırakmıştı. Hazreti Ömer dedi vallahi Ömer hata yaptı bir kadın sağol yaptı. İşte bu hürriyet. Bu hürriyet. Cemdir i̇şte hürriyetleri de Hazreti Ömer'in hayatında bütün sahabelerin hayatında var. Ama o değil ki ben hürriyetim çıkarım derim bu dünyada Allah yoktur inanmıyorum. Bu hürriyet değil. He? batının hürriyeti serbestliktir diyor insanlık dişine çıkıyorlar. hürriyet değil. Aa bu günde biliyorsunuz bu e, filmle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani ondan önce karaköterlerle ilgili ne diyorlar bize? Batı hürriyet diyor. E, düşünce özgürlüğü. İslam'a karşı İslamofobi ha var. Özgürlük tur ne yaparım? Bak Amerikan başkanı çıktı bile. Adı batmış. He? Ee, dışişleri Bakanı ne dedi işte biz bunu kınıyoruz ama hürriyettir bir şey diyemeyiz. Kanun yoktur bunu kınasın. İyidir çifte standartta bak. Bir bir tane çıksın desin Yahudiler yalandır. Hitler bunları yakmadı. Yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar. Dünya bir, kopar. O da yasaktır. Ha? Onu söylemek ama o da yasaktır. Ha, yasaktır. Yani bu da hürriyet. Ben de diyorum hürriyet. işte yok dediler bu olmaz çift İslam devletinde hürriyet serbesttir ama genel sını, sınırın altındadır. Evet bu da bu kadar inşallah önümüzdeki derste başlarız kitaptan metni okumaya. Ondan sonra bu konuları yerine göre de açıkları açıkları açıklarız inşallah. Hatta sistem yerinde otursun. Ondan sonra o bir bu dersten sonra çinden sonra derste güncel meselelere geliriz. Bir gündeki yönetimlerin e, itaatleri nasıl olur, Çim yöneticiz, kim yönetici değil, kim yönetici değil, onlara da inşallah geleceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Seyyidin Musenin Nebina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmainin. Evet. Evet. Hocam bir şey söyleyebilirim. Bu Ali İran Suresi 186'da aldı olsun ki ve canlarınız konusunda imtihane çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü e, sözler işitleyeceksiniz. Yani, eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak bu yapılacak işlem en değerlisidir. Şimdi bu malum hani bu Peygamberler alay vesaire vesaire şimdi ıı, kitaptan çok sabreder ve tatlığa gösterirseniz diyor. Muhakkak ki bu işlem en Şimdi biz Müslüman olarak böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Yani işte tabi çok aşırı şekillere bilip gösteriler oldu ya da aşırı değil beklebiliriz. Yani Müslümanın göstermesi gereken bu ayet-i kerime buna dahil mi olur? Yani nasıl sabredeceğiz?